Kardeş selamun bir Bakalım hele ne durumdaymış bu işte. Buralar klima motorlarını buraya çektik. Çünkü dama şap geldi. Seramik gelecek nasıl olursa. İşte o bahsettiğimiz RF klima. Hani birisi bunların yüzde seksen yüzde doksanını karşılamıştı sağ olsunlar. Bu arada e, bura çok güzel bir şey olacak hem jeneratör hem park yeri olacak. Yusuf şuraya da çeksene. Şu e, şimdi harabe gibi gözüken yerde Gelenler için, güzel böyle çimlenmiş bir park alanı olacak. Gel biraz içeri gezelim. Yusuf kardeş. Şimdi ben tekrar anlatayım mı Yusuf? Nasıl tamam. yapalım? Ha? Tamam. Şimdi kardeş. Şimdi bak kardeş. Buraya girince millet, burası ayakkabılık olacak. Hem de vestiyer olacak. Buraya girdikten sonra, burada bir cam kapı açılacak Yusuf. Maksat buradaki koku içeriye girmez. Cam kapı açıldıktan sonra tam bu bölgede resepsiyon olacak Yusuf. Resepsiyon dediğim bizim kardeşler yani. Maho, Sheho, Hilo onlardan bir tanesi. <gülüyor> Yusuf belki sen. İşte burada arkadaşlar resepsiyon olacak. Bizim iki girişimiz var. Tekrar hatırlatayım. Bu ana giriş, bir de bahçe giriş var. Burası buranın kotuna geliyor ama bizim üçüncü katımız oluyor. Ben ee, ufak ufak başlayacağım anlatmaya. Bu arada farkında mısın klimaların? Yusuf, hamdolsun. Klimanın kafaları ufak ufak takılıyor. Şimdi kardeş, burası üçüncü kat. Ana girişimiz. Burada resepsiyon var dedik. Ondan sonra burası... Gel Yusuf, şimdi böyle depo olarak kullanıyoruz burayı. Bura bizim aslında video çekim odamız, Yusuf. Şimdi şuraya işte arkadaşlar malzemelerini izleyecekler. Bu duvarlar dekor olacak böyle. Ondan sonra ki duvarları çok çekme. İşçi arkadaşlar biraz köylü <gülüyor> Bizden bilmesinler, çok duvarları çektim. Sen beni çek? Tamam. İşte şöyle yerboğatı falan çektik, hani kameraları falan buraya kuracağız. Çekimleri buraya... Bak bak Çukuk'un işaretini yapmışlar, görüyor musun? <gülüyor> evet, hayal evimiz İrfan babamıyız. Evet kardeş, gel devam edelim. Şimdi asansör zaten buradaydı. Yani belli noktası atladıkları olan arkadaşlar için rafaya Şimdi misafir odasını buraya aldık Yusuf. Gel baba. Şimdi misafir odamız burası olacak. Mesela şehir dışından böyle bazen yazar ya da konuşmaca abilerimiz misafir geliyor. Allah razı olsun. Şimdi mesela 10 saat yol geliyorlar böyle. Bir anda kürsüye çıkmak çok zahmetli oluyor. Onlar yoruluyor. O yüzden Yusuf... Onlar için böyle. Mesela burası onların... ...güzel hem tuvaleti hem duşlarını alacak. Ayıracağız tabii böyle, iç içe olmayacak. Güzel bir camla ayrılacak orası. Buraya da bir yatak koyacağız, dolaplarını koyacağız. Bir de buraya çalışma masası koyacağız. ha bak, lekçiler de çalışıyor Yusuf. Dışarıdan. Evet. gözüküyor mu kardeş? Evet, tamam. Evet, çok güzel bir gece aydınlatı olacak inşallah buranın? Gel bakalım Yusuf. Üçüncü kattan devam ediyoruz. Bize hep soruluyor yani, böyle büyük bir yere geçmenizin ne gereği var diye. Kalın diye falan. Oradan şunu anlıyoruz yani, gerçekten insanların için koşturmamış, onların aidiyeti için bir şeylerle uğraşmamış insanlar bu işten anlayamıyor. Çünkü biz bunu biliyoruz ki biz bir çocuğa Allah'ın attığımızda yetmeyecek bu çocuk. Yani o çocuk diyelim kabul etti bunu. Bunları hakikaten içine sindirdi, kalbine akıttı diyelim. O çocuk hayatını değiştirmek zorunda kalıyor. Şimdi o çocuk dışarıda kafelerde takılan insanlarla sosyal ilişkileri olan bir insan. Biz onlara o ihtiyaçlarını karşılayamazsak yani bu dört hattıda bir kafe, bir yer yapmazsak yani onun yaşam alanını oluşturmazsak o çocuk dışarıda yine başka şeylerle takılacak ve tekrar geri gidecek yani. O yüzden biz şunu çok iyi biliyoruz. Biz onlara bir şey anlatırsak onun karşılığını vermek zorundayız. Yani birisine sen televizyon izleme diyemezsin. Çünkü o adam boş vakti televizyonla dolduruyor. O adamın televizyona gitmemesi için o boş vakti senin almaya gerekiyor. Ve bu yüzden biz şu an hayal yaptığımız şey de o zaten sürekli orada kalıp gelenlerle muhabbet etmek, onlarla İnsanla ilişkiler kurmak yani. Ki burada da öyle yapacağız. Şu klimaları falan da çek Yusuf. Yani koridorlarda inşallah Mersin sıcağında serin bir yer olacak genç kardeşlerin kaçabileceği. Yusuf, bura e, hem abdesthane hem tuvalet. Gözüküyor mu içeriyorsun? Evet, tamam. Şimdi burayı ayırdık böyle yani. Tuvaletleri bu şekilde, abdestliği bu şekilde ayıralım ki dedik hani o kötü koku birbirine girmesin. Bir de e, burayı çek Yusuf, tuvalet olan kısma havalandırma koyduk. Hani pis koku hmm. buraya karışmasın abdest alanlara diye İnşallah bakalım. Üçüncü katta, e, burası da bir hoi gibi olacak, Yusuf. Yani. E, boş alanların her birini değerlendireceğiz. Mesela ufak koltuklar olacak, sandalyeler, sehpalar olacak. Yani gençlerin çok vakit geçirebileceği alanlar olacak. Bu arada bütün her yere bir de TV koyacağız, hani merkez yayın yapabileceğimiz. Şimdi Yusuf, e, belki arkadaşlarla dinliyorduk. Bizim e, hayalhanenin esprisi nedir derseniz, esprisi şu. Şimdi kürsüde yaptığımız 15-20 dakikalık dersler, biraz fragman niteliğinde dersler, Yusuf. O işin esas esprisi, ee, bizim hayal hâlemde böyle iş yapan, koşturan, yoğun arkadaşlara e, hani herkesin öyle iş yerinde falan bir çekirdek kadrosu vardır. Bu arkadaşlarla bizim haftanın bir günü ders günümüz var. O bir günü de 7 saat, 8 saat, 10 saat bir odaya kapanıyoruz. Ve o odadan sadece bir 15-20 dakika mola veriyoruz. İki parçada ders işliyoruz. Birisi iman hakikatlerinden ruh dersi yapıyoruz. Bir de lahikalardan metodoloji dersi yapıyoruz. Yani hem hem de kurulumuzla beraber nasıl hareket edebileceğimizi beraber koordineli gitmeye çalışıyoruz. Bu oda onlardan birisi yiyorsunuz. Bir de bizim ekibimizdeki arkadaşların her birinin de kendi ders grupları var. Onlarda mesela ürsüle insan sıkılıyor. 15-20 dakika dakikayı çok geçiremiyoruz ama Hayran'da gelip abi benim ilme ihtiyacım var çok arkadaşlar var. Kimisi Kur'an, kimisi Tevz, kimisi vesaire başka ilimleri alıyor. Bunların hepsinin ders grupları var Hayran'da. Kur'an dersleri ayrı görüyoruz. İşte risale tefsir dersleri ayrı gönü. İnşallah zaman zaman fıkır dersleri koyuyoruz ayrı gönü. İşte onları da yaptığımız Ders odaları dediğimiz odalar var. İşte bu oda onlardan bir tanesi. Bu odalarda üç tane var. Bu odalardan bir tanesi. Burası takvibe 30 metrekare. Gel Yusuf buraya. İnşallah şuradaki malzemeler çıkarmışlardır. Bu odada onlardan bir tanesi Yusuf. Burası mesela takvibe 30 metrekare. Yusuf şöyle bir geriden alsana bir anlatayım. Tamam. Şimdi şöyle düşünün. Burada böyle U şeklinde dönen bir tane masa düşünün, Bu masayı inşallah 8-10 parçaya böleceğiz. Ders günleri U'yu birleştireceğiz, konuşmacı orada olacak, şurada, oraya da Hem orada olacak hem de duvara takılı olan televizyonla sunum yapabilecek. Yani onu monitör şeklinde kullanacağız, işte tabletini, bilgisayarı bağlayacak. Böyle mesela Rub'la ilgili bir şema ders çizecek, mesleklerle ilgili bir şema ders çizecek. olmadığı zamanlarda da biz bu, hani dedim ya 8-10'a böleceğiz, o masaları ayıracağız. Ve her biri bir kafe tarzında bir yer olacak burası. İşte genç kardeşler gündüzye gelip Kur'an'ı okuyor ya kendi feni derslerini çalışıyor ya ishaldesini okuyor. Yani böyle buralarda insanın e, Rabbi ile baş başa kalabileceği sessiz mekanlar olacak. Allah nasip ederse. Bunlar üç tane var ikisi buradaydı. Gel bakalım Müslümanım. Ne zaman bitiyor burası? Ne zaman bitiyor? Şu an belli bir tarih yok. Ne kadar çok burada olursak ne kadar çok yardım edersek o kadar hızlı biteceğine eminim. Ramazan ayında bitebilir ama. <gülüyor> yani Ramazan ayında inşallah elektriktir, şaptır, seramiktir bunlar biterse Hallıları atıp direkt başlayacağımızı düşünüyorum. Hallıları niye atıyorsun ki? Fazla mı var? Halları içeri atalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... nasıl? İyi gidiyor mu kardeş? Aynen öyle. Şimdi kardeş, burası e, bizim... Hayalhanemde, mesela Bediüzzaman'ın şöyle bir cümlesi var diyor ki ''Hakak-ı imaniyeyi on talebeye ders vermeyi, büyük bir kutbiyetle binler adama irşad etmeye tercih ederim.'' diyor. Yani diyor ki ben böyle ciğer birkaç kişiyle gerçekten ilgilenip bir züveyi, bir Sungur, bir Tahir'i bulmayı e, böyle umuma bir şeyler anlatayım anlatayım ama onlarla bir frekans yakalamamaya tercih ediyorum diyor. Yani hakikaten ben kendi fıtratıma baktığımda da fıtrat bunu söylüyor. Böyle 3-5 tane ciğer adam olsun, yani milyonlara bedel hakikaten. E, hatta İhlas Sersin'de de bir yerde diyor ya, Yusuf, İstanbul'da eski zamanda çok talebelerim olmasına rağmen son dönemdeki bu kadar hizmet yapamadılar, İhlas'tan dolayı diyor hakikaten öyle bir şey. Şimdi bizim hayraneme işte arayıp e, imani, fıkhi sorular soran arkadaşlar oluyor. E, dinleyen varsa bu arada diğer soruları sormayın, onlara cevabın yeri burası değil, hani özel durumdur, ailedir falan onlara karışamıyoruz. Bizim bir alanımız var. Burası da iman hakikatleri. Hani ahiretle ilgili, kaderle ilgili, haşirle ilgili, Allah'ın varlığı bilgileriyle ilgili, meleklerle ilgili. Bunlarla ilgili sorularınız varsa, bunlar için arayabilirsiniz ama işte büyü yapıldı, cin gördüm, rüya gördüm falan namaz var mı, namaz yok hani onlar çok fazla şey yapamayabilir. O arkadaşların günlük gelen telefonları, mesajları böyle sürekli ilgileniyor arkadaşlar. Burayı da onlar için ayırdık. Hani Mesela bazı insanların hakikaten, ''Abi ben inanmıyorum Allah'a.'' Hani söyler misiniz? Bana bir şey söyleyin yani. ''Neden bir Allah olmak zorunda?'' gibi böyle sorular oluyor. Bizim arkadaşlar bir saat boyunca Risale-i cevaplar veriyor. İşte kardeşim bak kainat şöyledir, sanatlı bir eser, sanat icap eder gibi gibi. Bu oda için. Yemledin mi Yusuf? Tamam. Yusuf, ağzını suya attı bu odayı girerken arkadaş. <gülüyor> He? Burası bizim ana mutfak Yusuf. <gülüyor> evet, ana mutfak burası. Burası takribe 37-40 metrekare bir alan. Ben söylüyorum böyle hani belki o da diye. Burası böyle boyun oyuna ne olacak? Fırınlar, tezgahlar falan, lokmalar burada olacak. Şöyle dönüyorsun. Buraları da böyle boş bırakacağız. Çünkü bizde en tıtrığı, anların geliştiği yer bu mutfak oluyor. Ee, niye boş bıraktık buraları? Böyle bir anda işte birisi, birinin annesi yemek getiriyor. Mesela biz Antepli anneleri çok sakarız, çok sakarız. Mesela bir anda diyor, ay benim ozlarma cıkmış, 372 tane cık İşli köfte yaptım göndereyim diyor. Yani mesela niye hayalde herkes günlük spor yapıyor? Güzel yemek yemek için. Sağlık onun pek umurumuzda değil. Bir anda sofrada seviyor çocuklar. Ya inanamazsın. Amib gibi turuyor bizimkiler. Onu çeyrek üç kişilik bir baktık böyle 300 dört kişi olmuş. Ondan sonra Yusuf şurayı diker etti mi arkadaş? Evet abi. Tamam. Burada elektrikli var. burada elektrikli elektrik daraba Yusuf. Sebebi şu. Ders günleri inşallah. Ee, bu arada ders günlerini de cumartesiye almaya niyetimiz var. Çok fazla şehir dışı veya ülke dışı arkadaşlar geldiği için yurt dışı, ülke dışı <gülüyor> yurt dışı yurt dışı arkadaşlar geldiği için cumartesiye alınıyoruz onlarla Ders günlerinde Yusuf mesela takviye almayı hani, ne diyelim 500 1000 arası arkadaş gelecek. Onlara çay yetiştirmek için içeriği çok adam kirdi mi ortalık karışıyor. Sen de zaten bu işlere bakan bir arkadaşsın evet. Yusuf. Yani çok elgirdili mi karışıyor. O yüzden sizin burada düzeninizin sağlıklı olması lazım. Buraya da arkadaşlar el kaplı gelecek aromasıyla gidecek. İki i̇şte üstte çay bardakları, alta çayları vereceksiniz. El aromasıyla gidecek, asansörden sohbet odasına ateşecek. Bu o yüzden elektrikli darama. Kim düşündü <gülüyor> acaba? <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Gel kardeş, devam edelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Tamam. Biz biraz geçiyoruz kardeş. Gel bakalım. Yusuf, ikiden bir devam edelim, birden bir. Arkadaş. İkiden almak istersen. Tamam. Şimdi burası ikinci kat. Kardeş. Evet. Burası öncelikle böyle geniş bir hol, ciddi bir hol. Buraya ne yapacağız yine? Bahsettiğim gibi hani koltuk takımıdır, bir masa bir sandalyedir. Buraya atacağız Yusuf. Buradaki arkadaşlar rahat edecekler. Odayı da hani anlatmıştım ya bizde home office tarzı odalar var. Mesela ne oluyor? Çok yoğun kardeşler oluyor. Bu arkadaşlara günde onlarca insan bir şey danışmaya geliyor. Böyle arkadaşların bir rahat bir odaya ihtiyacı olabiliyor. Burası da o arkadaşlar. için. O Peki şekilde bir home office. Oh. İkinci katta mı derler? Aynen. Abi. Şimdi bu arada kardeş bak, koridor klimalarımız falan lütfen yani bunlar. Değil mi? Değil mi? Merkezi sistem ne var? Abi merkezi VFF sistem. Şimdi burası Yusuf bizim tuvaletimiz. Bunu böyle bıraktık. Bundan sonraki alan bizim Hayal Hanım'de böyle kendini hayatını vakfetmiş arkadaşlar var. Bunlara vakıf arkadaşlar da denebiliyor. Ve bu arkadaşlar mesela. Baktığınızda güneş de vakıftır. Yani Rabbinin hizmetinde amade, devam ediyor hayatına. Burada da bazı arkadaşlar diyor ki yani benim ömrümü Rabbime insip etmeye adamım lazım. İşte onlar da hayatını vakfediyor. Bu tür arkadaşlar için e, bizim kendi ekimizden yani burası yurt tarzı gibi düşünmeyin. Hani alo oğlum sizde kalabilir mi maalesef o tarz yok. Ne oluyor? Hayalhaneme geliyor gidiyor birisi. Bir yıl geliyor, iki yıl gidiyor bir bakıyor. Yani adam buranın bir ferdi olmuş. Ondan sonra diyor ki yani ben zaten gece gündüz buradayım. Yani sabahlasam da sorun olmaz diyor. Onun böyle arkadaşlara birer oda veriyoruz. Şu şekilde oluyor Yusuf. Mesela buradaki her oda 4 tane arkadaşın kalacağı odalar Yusuf. Bizim yine içimizdeki ekipten arkadaşları. Bu arkadaşların güzel bir yatağı ve güzel bir dolabı olması tabii ki lazım. Ama onun haricinde dikkat edersen başka bir vakit kalmıyor. Bir şey yer kalmıyor burada. Sebebi Hı -hı. şu Yusuf. Yani bu arkadaşların burada vakit geçirmesi çok uygun değil yani. Biz burada gelenlere yardımcı olmamız lazım. O yüzden Burayı hani gece rahat uyuyabileceği, güzel giyip rahat giyinip kitaplarını dizebileceği bir şey hale getirdik ama vakit geçirmek için bize buralar uygun değil. Biz insanların içinde olmamız daha güzel. Burası da aynı şekilde Yusuf. Evet. Burası o arkadaşların hem banyosu hem de giyinme kabini. Şimdi insanlar haramı şey zannediyor, sadece bayana, bir erkek gözüyle söyleyeyim, sadece bayana bakmamak zannediyor. Öyle değil yani, erkeğin de haram yerleri var. Mesela diz kafamdan ta göbek deliğine kadar biz birbirimize haramız. Yani biz de birbirimizi o halde görmememiz lazım. O yüzden mesela ben özellikle spor salonlarında falan dikkat ediyorum. Böyle birisi soyunurken böyle çok rahat işte biz soyunup çıkarabiliyor belki ama biz de haramız birbirimize. Lan düşünsene yani hadi harama giriyorsun erkekle mi giriyorsun lan mal derler adama yani o kalarda mallık olmaz ki arkadaş. O yüzden biz giyinme adabımıza da dikkat etmemiz lazım. Birbirimize de haram olduğumuz durumlar mevcut. Çok önemli yani. Bir erkekle harama girecek kadar olmamak lazım. Yusuf gel kardeş burası da odalardan bir tanesi mesela. Bu şekilde. Kardeş gel bakalım. Devam edelim. Burası da böyle Yusuf. Yine bak asansör aynı yerden devam etti. Hı. Ya şurayı çeksen Yusuf. Ya biz e, sorunlar oldu. Şapı dökemedik uzun süre. E, dökemeyince böyle bütün bina su aldı. Su alınca bazı yerler bu hale geldi maalesef böyle üzücü şeyler yaşıyoruz yani. Buralar da yine odalardan. Yusuf gel kardeş devam edelim. Buralar da yine vakıf arkadaşlarının kalıcı odalardan. Burası bizim elektrik odamız. Burası da arkadaşların kalacağı odalardan. Burada kalacağı odalarda. Bura bizim çamaşır odamız. Hani kardeşler işte çarşafını, yorganını, kıyafetini falan burada yıkayacak, burada kurutacak nasip olursa inşallah. Burası da Yusuf. Bura yine sizi ilgilendiriyor kardeş. Burası bizim ardivenimiz. Gel edelim. Şimdi görelim. Şuraya şuraya dolapları koyacağız, rafları koyacağız. Bulgur, pirinçli, pirin, buraya inşallah. Öbür tarafa da işte bardak çanaktır çünkü ya normal bir nüfus gelmiyor yani. Günde yüzlerce adam girip çıkıyor yüzlerce. Bunların bardağı, peçetesi yediği, içtiği gerçekten akıllara zarar. Yani bizim içeride e, hani halıya sileyim, bardak yıkayım, çay vereyim diye takriben 20 küsür arkadaş bu işle ilgileniyor sadece. Ve bu arkadaşlar telsiz bile kullanıyor, birbiriyle koordineli olayım diye. Abi bu odanın çayı gitmiş, abi burada su döküldü falan diye. Hani Gerçekten kolay geçti. bir işlemiyle biz hamdolsun burayı peygamber emaneti gibi gördüğümüz zaman biraz fazla titizizdir. Hayal'e gelenler bilir, hal bile havlu kokuyor yani hamdolsun. Çok titiz olduğumuzdan dolayı bu de devam ettireceğiz yani. İnsanlar iki kişi kaldıkları evlere ne kadar, ne kadar özeniyorlar. Ya ben buraya bir sürü insan girip çıkıyor, burada benim peygamberimin emaneti gözüyle bakıyorum İnşallah öyle de olur. Nasıl ben buraya dikkat etmem yani? Ben... Mesela bazılarım gibi evine yeni perde alıyor. Yırtık perdeyi dershaneye gönderiyor. Hani topal koyunla sırattan geçecek. Adam gibi görüyorum. Üzülüyorum vallahi Yusuf. Üzülmüyorum kardeşim. İşte, Anlıyor musun Yusuf? Anlıyorum abi. Şimdi Yusuf bileyim ya o Tamam hocam. Gel bakalım baboş. Şimdi Yusuf, birinci katı şöyle geniştir. Tamam ama. O Şuraya... bayağı geniş olduğu için. Hah. Şuradan inşallah dedim ki Yusuf. Böyle hani... Ee, Osmanlı'nın böyle heybetli giriş kapıları olur ya ben onu da bir makalede okumuştum hani neden e, neden o kadar heybetli kapılar yapıyorlar bizim bedenimiz ufak gözükse de ruhumuz heybetlidir bu kapılardan önce sağır diye bir mantık varmış Osmanlı'da ya o ecdat acayip bir şey ya mesela şimdi böyle bazen işte şapka görüyorum, bir de ecdadın taktığı o heybetli şeyleri görüyorum zarar. o yüzden burayı da böyle heybetli yaptık Yusuf gel oturalım arkadaş. burası bizim bahçe kafemiz Aa, Yusuf, buraya gitti ya? tamam. Değil mi Neyse şuradan bir göster bakayım. Şimdi, e, buradan gözükmüyor da, bizim şöyle tat şeklinde 600 metrekare bir de bahçemiz var. Nasip olursa o bahçe işte şey yapabilirsek... <gülüyor> e, yakamızı bir araya getirebilirsek, işte buranın duvarını ördüreceğiz, e, çimini mimini halledeceğiz falan. Burası çok güzel böyle. Genç arkadaşların kahvaltı yapacağı, çimler üzerinde sabah namazı kılabileceği, yani biliyorum daha gibi gözüküyor ama 600 metrekarelik bir alan var. Ee, Hayalhanem için yani çok çok güzel bir şey. Ee, en azından bir kaç yıl idare eder. Hayal garbinden inşallah Allah nasip edecek yaptırana kadar. Nasıl kötü olmuş, üzücü olmuş. Keşke gösterebilseydim etrafı. Geliyorsun. Burası bizim bahçe kafesi dediğimiz alan. İnsanlar. Bu arada Yusuf, bir gelir misin? Şuradan 300 metre sonra üniversite hemen. Yusuf. Şuradan 300 metre üniversite. Yani burası bir de üzülerek söyleyeyim. Burada biraz haramların çok fena olduğu bir bölgeye geldik yine hamdolsun. Ee, i̇şte Müslüman olarak bizler olmazsa küfür burada olur. Şimdi buradan arkadaşlar gelecek. Şu yolu da göster Yusuf. O yolu da işte bayağı müracaat ettik açılsın edilsin diye. Bu yoldan gelecekler. Şuradan e, bahçeden girecekler kardeş. Şöyle içeriye girecekler Allah izniyle. Ee, ardından burası ayaklık olacak. İşte bahçeden... Sonra buraya kafeye geleceğiz, burada bahçe kafeleri. Şuraya sinek tarzı bir mutfak diyorlar. Hani bu açık mutfak var ya Yusuf. O tarz bir mutfak olacak burada. Allah nasip edersin. Ee, ardından burada işte koltuklar, masalar falan, onlar olacak Yusuf. Şey yapamıyorsun. Şey. Bu arada fark ettiysen Yusuf, yani her yerde kablo var kardeş. Hı -hı. Buraya e, ustaların dediğine göre 20 ile 25 bin metre arası kablo çekmişler. Yani devasa bir rakam. Buradan Tarsus'a yol oluyor. Çünkü e, çok fazla e, teknolojik e, gereklilik var yani insanlara ulaşmamız gereken o. internette insanlara ulaşmak gerçekten zahmetli bir iş. Burada interaktif kalabilmek gerçekten zahmetli bir iş. Yani bazen oluyor insanlar odaları sınmıyor diye işte her yerin canlı yayını da verebilecek. Televizyonların kablolarına kadar çektik. E, hakikaten e, buraları çok çok zahmetli şey yani ilk girdiğimde mesela yıllar önce biz ee, i̇lk hayalhanemide böyle tadilat yapıyorduk. Mesela bazı duvarlarda sorunumuz vardı. Ustaları çağırıyordum falan. Böyle herkesten bir şey dinliyorum, bir şey öyle anlamaya çalışıyorum. Bana hani o ne, bu ne, ne falan diye. İşte birkaçı geliyordu diyordu. Tamam burayı kıralım, alçıpan yaparız falan. Ben öyle Allah, Allah alçıyı böyle elle ne yapacaklar falan, duvar mı yapacaklar diyordum. Şimdi bırak alçıpanı, oh inşaatçı olduk vallahi. Niye? zaman diyor, men talebe hoca vacette, vacette ya. Talebeden elde eder diyor. Biz de istedik burayı hakikaten. Rabbim şimdilik veriyor gibi gözüküyor. İnşallah e, mahcup etmeyiz. İnşallah Allah bizden inayetini esirgemez. İnşallah Resulullah, Mus'ab'a benzeyen gençler bunlardır diyebilir diye düşünüyorum. Bugün bazen diyorum ki Yusuf, başımıza gelen bunca e, çok musibetlik de geliyor hakikaten imtihancıyetiyle. Diyorum ki yani bugün hani bireysel bir adam olsaydık, böyle bir yerlere sadece konuşmaya gitseydik, yazsaydık, çizseydik e, bu kadar şeytanın dikkatini çekmezdik. Ama merkezi bir yer olunca şeytan biliyor ki bir gün gençler buraya gelip omuz olacak. Yani Resulullah'ın ilk evresine baktığında yani Hz. Ali çok ufak bir yaşta Resulullah'a biat ediyor. Talha, Zübeyir yani çok ufak yaşlarda işte Zeyd bin Halise'yi biliyorsun ufak yaşlarda Peygamber Aleyhisselam'a omuz olmaya geliyorlar. Şeytan bunu biliyor yani. Burada insanlar temerküz edecek. Resulullah'ın Tarzı gibi hani birbirleriyle cem olacaklar, birbirlerine omuz olacaklar. Ya düşünsene yani, ben burada beş tane secdeye başa giden çocukla dostluk ediyorum. Beşi de, çok affedersin harama nazar etmiyor. ben de bakarken utanırım, şeytan biliyor bunları yani. Buranın çok ciddi bir kuvvet olduğunu biliyor. Ha şurası da önemli, biz hayalanem olarak İslam'ın tamamını ayağa kaldıracağız desek haşa, İstanbul'a öyle bir şey değil. Yani biz fakih değiliz, yani fıkıhta çok zirve insanlar değiliz, muhaddis değiliz, hadis ilminde zirve değiliz, müfessir değiliz, tefsirde zirve değiliz. Biz bir alanda kesbi muharifet etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki biz bu iman hakikatleri cihetinden yani bu alanda bir şeyler yapabiliriz diye dualar ediyoruz. Yoksa bizim davamızı, rüştümüzü ispatlamak asla değil, ortaya koymak yani ortaya konulur. Aynı duaları etmiş insanlar Cenab-ı Allah bir şekilde gönülleri bir yapboz parçası gibi denk getirir. Mevcidenden ondan sonra der ki hadi bakalım sizin kaderiniz dünyanız ve ahiretiniz beraber olsunlar. Ama bunları yaparken Yusuf hatırlar mısın bir şey konuşuyorduk. Bazı şeyleri terk etmek çok önemli. Neyi mesela? Der tarîkin akşibendi lazım ahmet çarı terk. Terki dünya, terki ubba, terki hesti, terki terk. Hadi bakalım Yusuf almayalım. Burası bahçe kafeyiz. Dört katlı üniversite yorumunda ve üniversiteli gençlere inşâAllah yetişeceğiz. Ama dediğim gibi yani aylardır namaz görmeyen, belki yıllardır namaz görmeyen, belki hayatında hiç namaz görmemiş alınlar bizleri bekliyor yani, bizim keyfimizi bekliyor. Ya yani birisi işte burayı tamamlasın da onlara yetişelim. Bence sorulacak yani ayrıntı, büyük vebal altındayız. Yani onlar böyle şeyler yaparken, haramlara girmişken yani siz görmediniz mi? Ne yaptınız bunun için? Diyecek, soracak Allah bize yani. Benim itkikadım en azından böyle. Yani bir cihetten bizler gerçekten sıkıldık yani. yani artık e, ne bileyim hani insanların aklında bir şey oluşturmamak için bir ay gündemimizden çıkarıyoruz dört katlıyı. E, şey yapıyoruz ama maalesef böyle o da tamamlanmıyor. Yani buranın bir sürü eksiği var. İşte buzdolabında tut çamaşır kafesinden tut kafesindeki işte kahve makinasına kadar yani her şekilde eksiği var. O yüzden bunların tamamlanması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, baştan aşağı bir gençlik merkezi gibi düşünün, halısından tut, ee, sohbet odasındaki hoparlöre kadar. Yani şu an hepsi eksik ve bizleri bekliyor, daha sizleri bekliyor. Yani, yani bu davaya gönül vermiş kim varsa, Allah'a inanan kim varsa ve yani insanların bu haline üzülüyorsa önce buraya gerçekten yardım etmesi lazım yani. Gelsinler görsünler, yani ne eksiği var görsünler. Bence bir an önce tamamlasınlar yani yoksa biz ahirette bunun hesabını veremeyiz yani ne yapıyoruz? Bunlar olunca ne yapıyoruz? Yani diyemeyiz yani ya Rabbi ortam çok o çok üzülüyoruz. Ben her kadar sana ulaştırdım ya yani. sana bunun için fırsat verdim. Ne yaptım? Bunun için cebinden ne eksilttim? Bunun için zamanında ne eksilttim yani o çocuklar için o gençler için. Allah yardımcımız olsun. Klimalar çekiyorum Yusuf? Çekiyorum onu. Biz bu klimaları bulana kadar neler çektik, onu biliyor musun? Onu da çek bakalım. Burası üst katın bir benzeri. Burada işte tuvalet var. Hani tuvaleti e, yatakta kalan arkadaşlardan bağımsız bir alana yaptık ki ya, herkes kullanabilirsin. Ondan sonra burası yine yukarıda bahsettiğim gibi, öyle hayatını bahsetmeye çalışan arkadaşların odaları. Burası yine banyoları ve giyinme kabinleri inşallah. Yusuf burada da onların odaları var. Zaten asansör bitim yerinden belki tasavvur eden şey yapar. Şimdi Yusuf hazır mısın buraya gelmeye? Evet. Burası ne biliyor musun Yusuf? Ne abi? Burası ne biliyor musun? Çok karanlık mı gözüküyor? Yok Çok güzel. He? Güzel. Yusuf burası spor odası. Terminator yapacağım hep seni. Terminator. <gülüyor> lan oğlum, rahat olun lan. Terminator yapacağım sizi. Terminator. <gülüyor> Şimdi e, ben her defasında anlatıyorum belki benim bu karanlık gibi olmasın inşallah. İşte benim kendi adıma birkaç tane kalıcı hastalığım var. Bunları da gerçekten ilaç milaç havacı var. Yani Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine çok öneririm. Mesela çörek otu. Yusuf çörek otunda çok ilginç bir olay vardı. Nanoteknoloji yaratmış Cenab-ı Allah. Çörek otu şuna iyi geliyor diyemiyorsun. Her şeyi iyi geliyor. Yani nerede sıkıntım varsa oraya yardımcı olan bir şey çörek otu. Mesela neren kaşınıyorsa elinde onu kaşıp yardımcı oluyorsun ya, aynı çörek otu öyle bir şey. O yüzden hadiste geçiyor ya, ölüm hariç her şeye devadır diye. Mesela çörek otu kullanıyorum. Ee, bunun gibi böyle ordanik Peygamber selamın tavsiyelerine uygun e, bir beslenme tarzım var. Onun haricinde işte haftada 5-6 gün spor yapıyorum ki böyle. işte dizdeki kıkırdak, bendeki fıtık, akciğerde birkaç sorun. Bunlar sürekli zuhur etmesin istiyorum. Çünkü doktorlar, ilaç ilaç ilaç ilaç gerçekten bir yerden sonra baş edilmez oluyor. Yani ben kendi adıma e, sporu böyle sabah çok erken saate getirmeye çalışıyorum. Ki böyle kimse olmasın. Hani biliyorsunuz bazı salonlar sorumlu oluyor. Bir de benim hayalhanemde çok fazla sandalyede oturan arkadaş oluyor. Bunlar için de sıkıntı oluyor. Hani bunlar böyle günlük 1 saat 2 saatlerde kardeşleriyle bir ter atsalar ki mesela sıkılaşın diye de hadis var. Gerçekten de böyle bir Müslümanın güçlüsünün, güçsüzünden daha makbul olduğuna dair çok fazla hadis var. Yani bizler için yararlı bir şey olduğuna inanıyorum. O yüzden burayla, da güzel bir spor odası yaptık. 105 de. Evet. Hadi bakalım Müslüman. Aldı mı size budum? Evet baba. He? Terası mı? Baba önce dördü. son. Önce dördü, sonra en son Terası. Hani diyor ya, hepsi yaralar. Tam hesap kardeş. Yusuf bu arada layım metrajını söyleyeyim. 400 400 400 500 metrekare içi 500 teras kafesi 600 de bahçesi. Ya kardeş. Yusuf peşlerinden e e, Adana'dan Elcehanın e e, bahisinden bir arkadaş geldi. 2-3 hafta önce geldi sağolsun. Şimdi geldi dedi ki abi ben buranın musluklarını ben getireceğim dedi. E Kaç adet musluk var dedi. Şimdi şöyle bir gözümü kapadım Yusuf. Böyle sayıyorum falan, bir şey yapıyorum. Dedi ki, ''Abi sen manyak mısın? Ne yapıyorum?'' dedi. ''Vallahi kardeş, ben bazen evimin yolunu karıştıran adamım. Ama buranın metresini böyle, ''Nerede ne var? Tane tane biliyorum.'' dedi. Ve havlu olsun böyle yanılmadan tane adet verdim. Böyle gözümle, üçüncü katla, şunlar bunlar var diye.'' diye. Sağolsun e, çoğunu getirdi arkadaş. Kalanını da getirirsen bize anlatırsın. <gülüyor> çoğunu getirdi. Şimdi üçüncü katta, düz su hazır mısın? Hazır var. Tekrar söylüyorum, hayalhanem dört kat, bir terası, bir de bahçesi var. Ah. Yusuf, yürü abi bulduk lan. Valla, Şimdi Yusuf, dörde çıktık. Gel şuradan başlayın. Şimdi Hı. burası bizim bir mini mutfağımız, Yusuf. Tamam mı? Hani bu kata da koyduk. Ee, çünkü burası misafir çok ağırlayacağımız bir yer. Çay çorba lazım olur diye, hemen. Gel bakalım Yusuf. Burası eee toplantı odası yaptık Yusuf. Ee, şuraya da yine ufak bir kısmet olsa mini mutfak gelecek. Mesela şehir ışıl gelen böyle abilerimiz, misafirlerimiz geldi mi burada alacağız inşallah onları. İşte bura da toplantı masası falan olacak Yusuf. Bu şekilde bir alan. Kütüphane, toplantı masası güzel bir alan olur. Bir şey süperim olur da şey <gülüyor> Şimdi gel Yusuf. Burada sosyal medyaya girelim. Burası bizim işin kalbi. Yusuf bir yerleri çeksene. Kabul etmeyeyim. Gösterir misin kardeş? Hı. Hakikaten akıllara zarar bir kablolama var burada. Sosyal medyayı da adet diye. Şimdi burada bir masif olursa bir televizyon gelecek. Bu televizyonun önüne ufak bir berze takımı çocuklar. Çünkü masada çok ciddi vakit geçiriyor. Bir şurada bir kitapların okusunlar, çaylar verilsinler diye. Yusuf şimdi boğapları biliyor musun? Gel boğapları. Burası boydan boya masa olacak. Ve bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa arkadaşlar oturacak. Böyle doğru, Ondan sonra e, ben de hayal halimde e, sosyal medya önemli olduğundan vakitimi burada geçirmeye gayret ediyorum. Diğer işlerden fırsat kalmayacak. O yüzden burada da ben de e, Yunus kardeşin işte videoları izmiyoruz, izliyor, izliyor, editmiyoruz falan. Onlar masada oluyor. Kızık Yunus diye bir tane tip var ya bu. Hani böyle sürekli abi yazalım geldim falan böyle ağlayan bir İşte o bebeğe bebeği oturdu da. Gel oturalım. Bu sosyal ben bu aşağıda çekim odasını anlatmıştım metraj olarak buranın aynısı. 70 metrekare, 70 metrekare. Yani 70 metrekare sosyal medya, burada edit yapan. Bu arada Yusuf buraları da anlatmayı unuttum. Buralarda hep masa olacak, hep editçi arkadaş olacak. Yani burada takviven 30 arkadaş edit yapacak. Aşağıda da çekimleri yapacaklar falan. böyle karışık durumlarız. Gel bakalım Güzel Baba. Yusuf şu kabloları bir çeksene ya. Hı. Millete 25 bin e, metre dedim. Şimdi nasıl 25 bin falan demesinler. <gülüyor> nasıl 25 bin ben göstereceğim şimdi. Hamdolsun yani içerisi çok... Zahmetli gidiyor yani bazı şeyleri denk açtırmak kolay değil. Gel bakalım Yusuf baba. Burası da yine o bahsettiğim bu ofislerden bir tanesi. Hayalhanemde şöyle çekebilirsin Yusuf. Hayalhanemde e, hayalhanemde çok yoğun arkadaşlar e, gelen gideni falan aradıkları yer. Bir... Ha Yusuf gelsene. Makletçi arkadaşlar da çalışıyor Yusuf. Hı. Bir çekip şuradan rahatsız etmeyi inşallah. Şuradan bir çeksen Yusuf. Allah razı olsun. Selamun Kolay gelsin. Çekim yapıyorduk da arkadaşlara, siz de bir alalım dedik. Ustad, bu ne ya? Herkes çekim yapıyor burada. Hayırdır ya? Burası bildiğin gibi bir yer değil. Biliyor musun burayı? Biliyorum ya. Hayalhanemi. İzledin mi daha önceden? Yani hayalhanemi izlemezsen, ne avacıklarım olmuş ya. Çıkmıyorum ya. Yani. Tamam, o yüzden. Herkes çok seviyor burayı. Gelen çekiyor. Ah, sen buranın nasıl olduğunu bir bilsen hatıralarını. En son sen de çekip gideceksin. Gör bak. <gülüyor> tamam. Kolay gelsin. Gel bakalım, daha videoları izlememişler. Ben, ben Yusuf bunlara sormak lazım. Cık, namaz diliyor mu? Hakmak, yapıştır <gülüyor> Yusuf, öldür. Sondaj manya yapalım. Şimdi Yusuf, gel bakalım. Burası da... E, ...o home office dediğimiz yerlerden biri. Yanılmıyorsam buraya, e, elektrik için işleri bittikten sonra... E, ...el şapı dökülecek. Bugün onun için. Yanılmıyorsam artık el şapı, me neler neler biliyorum ya. <gülüyor> Bu arada... Ee, gel bakalım Yusuf. Burası e, diğer tuvaletlerden daha büyük Yusuf. Burada yedi tane musluk olacak. Burada da beş tane tuvalet var. Sebebi şu, e, nasip olursa bu, burada cuma namazı da kılacağız Allah nasip ederse. O yüzden burayı geniş tuttuk Yusuf. İnsanlar rahat bir şekilde e, alsın diye. Vallahi Yusuf burada işler çok zahmetli gitti. Geçenlerde bir olay yaşadık. Ben onu e, geçen gün anlatmıştım ama üzücü bir şey hakikaten. Böyle eskiden müteahhit arkadaşlar çok mu sorunlu diye düşünüyorum. şimdi anladım bazı usta arkadaşlar da ciddi sorunluymuş. Yani anlaşıyorsun işi, işte sadece işçiliğini, kabalasını, işin her şeyine kadar 37,5 anlaşıyorsun, işin %80'i bitiyor sonra kendi arasında taşer onları kavga ediyor falan. O da, da herhalde diyor, ben de başkasını tokatlayayım diye. %20'si kalmış Ustup işin, %20'si. Oturduk, dedi ki ben ekstra çıkarım yani. Düşünsen diyorsun, ne kadar ekstra çıkar? 2 bin bin. bin, hadi beş bin olsun. 100 bin lira ekstra dedi. Dedik, sen dalga mı geçiyorsun yani, ne yapıyorsun? vallahi üzüldük yani, sinirlendik, üzüldük. Çünkü hep burası... Yani bizim gözümüzde çocuğumuz gibi birinin buraya bu tarz davranması çok üzüyor. Ardından işte işin %20'si kaldı. Ona da enkaz aldım diye bir racon varmış herhalde. Ee, alan diyor ki yani ben %20 gibi almam. Tamam gibi alırım diyor. İşte ekstralarla beraber takriben 50 bine de olma anlaşıyorum. Yani üzücü ya. Vallahi yani yapılan çok üzücü. Hem de buraya yapılan ama olsun. Cenab-ı Allah herhalde bizi sınıyor. Diyor ki hadi bakalım dayanabilecek misiniz diyor. Dayanabilecek miyiz lan Yusuf? İnşallah. İnşallah. Yusuf çek bakalım. Yusuf şu yerdeki ilgili kablolarımı çeksene. Hı. Bunların bazıları içinde 2-3 kabloları geliyor. İşte yani çok teknik kısmı çok zahmetli oldu hakikaten. Hamdolsun. Ee, bu arada burayı çelik konstrüksiyondan yaptık tavanı. Ee, sebebi sohbet yapacağımız yerde ortada bir kalor olmasın diye çelik tadilat projesi verdik. Çelikten yaptık. Evet. Hüsnü bu olacak Hüsnü? Gel önce rejim gezelim Hüsnü. Gel. Tamam. Gel. Hüsnü <gülüyor> <gülüyor> şurayı çeksene. Kalın. <ben> <gülüyor> şu unanım gibi ya. Ulan tıra atıyor. <gülüyor> Buna bizim rejimiz. Burada işte biz canlı yayın veriyoruz ya. Atmos'un canlı yayında böyle çok fazla arkadaşlar canlı yayın izliyor. Ee, orada işte sesi verme, ekranı verme, ekranı değiştirme. Çünkü tek kameradan veriliyor, birkaç kameradan veriliyor, ışıklar modu falan. Bunların hepsi burada organize ediliyor. Mikrofonu tak, yeni mikrofon ver falan. Mesela ee, işte şehir dışından misafirler geldiğinde de canlı yayına çıkmadan önce. işte 15-20 dakika bir hazırlanmak ister yani gömleğim olmuşum falan diye. Onu da inşallah buraya çok güzel bir alan kuracağız. E, o misafirlerimizi burada hazırlayacağız. Buradan Yusuf gelecekler. Burada kürsüye çıkacaklar. Kürsümüz tam burada olacak Yusuf. E, şurası gördüğüm boydan boya Yusuf. Bir çek bakalım kardeş. Şu yan tarafı olacak. Takriben e, 180-200 metrekare Yusuf. E, bir oturma alanı olacak, nasip olursa. Şuraya da yine bir dev TV koymamız lazım. Çünkü e, gelenlere bazen sunumlu dersler yapıyoruz. Mesela en son dersimizi hatırladın mı? Dima mertebeleri diye bir, yer, bir ders yaptık. Yedi tane mertebesini saydık işte. Neydi onlar? Say lan. Sonra sayma. <gülüyor> evet. evet. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizan, e, itikad. Böyle sayı bir şey yapınca insanlar görmek istiyor. Bu yüzden bir TV de koymamız icap ediyor. Şimdi bak Yusuf, biraz geriden alsana. Şimdi bak arkadaşlar, buraya Yusuf açılır kapanır bir ahşap sistem yapacağız, sürgülü. Ee, onu da tavlasa yapacağız, daha çözemek ama yapmamız lazım. Bu yapacağımız sistem Yusuf, e, ders kalabalık olunca burayı açacağız, diğer günler kapatacağız ki... Buraya da Yusuf, hani anlatmıştın ya, bizim e, ders gruplarının odaları oluyor diye. o Burası da bir tane daha oda olabilsin diye. Yusuf, gel bakalım Yusuf. Çıkalım da terasa atacağım. <Gülüyor> Yusuf baba. <Gülüyor> bu ne biliyor musun bu? Şap mı? Ya şapı döktüler zaten. Selam edin, kolay gelsin. Selam, selam, selam. Gel bakalım Yusuf. Şimdi burası bizim teras. Terasın e, iki parçası var. Bir parçası burası. Burası farklı 120 metrekare bir alan. Çok şükür şapamızı çektik. Herhalde sürme izolasyonu da çekildi. Değil mi Yusuf? Evet, abi. Sürmesi de inşallah çekilmiştir. Mesela burayı bir anlatayım. Nasıl olacak burası? Şimdi şuraya mutfak şeylerini çektirdik. Bütün hepsinin giderini, klimasına kadar çektirdik. İnşallah ileride, Allah nasip eder, şuraların... Borcunu, harcını, şuynu oyunu bitiririz. Ondan sonra teras kafeye geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bizim olduğumuz bölge, bu üniversitenin dediğim gibi çok göbeğinde bir merkezdeyiz. Burada içkili kafe sayısına aklınız, hayaliniz ermez. Ve çok özür dileyerek söylüyorum, o garsoniye o tek gecelik evlerin sayısına da aklınız, hayaliniz ermez. Ve şurayı da hesaplamak lazım. Mesela insanın gece dostlarıyla vakit geçirebilmesi çok önemli bir psikolojidir. E Şimdi o insanlar böyle bir yer olursa... Ee... Vicdanı daha tefessü etmemişler, ee, gelip burada bir çay içmeyi e, kalbi kararmışlarla oturmaya tercih edebilirler. O yüzden böyle alanları inşallah onlar ne yapıyorsa Allah nasip etsin, bir görmek üstüne yapılmayı nasip etsin bize. Hı. Şimdi Yusuf, burası inşallah bir sinek mutfak olacak yine, öyle açık mutfak tarzında. Yerleri işte bir kısmı seramik, bir kısmı iriko, bir de yeşillik bir şey yapacağız. Şu yanları Allah nasip etsin, hani cam diyorlar ya çat çat çat, üstte binip, üstte giden. Yatıcı alana çevireceğiz üstü üstü açılıp kapalı bir tente yaptık mı? İçerisi böyle koltuklar, masalar falan. Açsa sonra yapabiliriz. <gülüyor> Hiç bilmiyorum ama <gülüyor> inşallah bir gün yapacağız yani kardeş. Gel bakalım. Yüzük burası bizim işte asansörümüzün şeyi merkez attı. Ee, buraya da işte gece ışiklandırmalar şimdi LED çekiyor arkadaşlar o ışiklandırmaların. Ee, ana kontrol yeri olacak. Şimdi gel bakalım Yusuf. Buraya bir su deposu yapacağız nasıl sular kesildiğinde. Yani Ömer gibi bir adam taharet alacak yeri gelince yani kardeş. Şimdi burası da bizim ikinci terasımız. Burası takriben 250 metrekare bir alan. Yusuf şöyle genişten aldın mı? Nasıl? Acayip değil mi? Gel bakalım Yusuf. Şimdi nasıl olursa yine şuraya bir tane mutfak tarzı bir şey yapacağız arkadaşlar challenge grubasında rahatsın diye. Ardından yine giyotin camla döneceğiz. Yerlerin birçok yerini yeşillik, bazı yerlerini irik o ağaçtan döneceğiz. Ardından da üstüne bir açılır kapanır tente, koltuk, masa, sandalye. Sonra ölürüz ya. Ama ölmemiz lazım yani. <gülüyor> Kardeş ne diyorsun? Kesinlikle. Tablo Hayıssı. Acayip ya. Ay, gel gel. Bak ledleri de takıyorlar. Bir de böyle gece şey yaptık bir aydınlatma. Videoyu yapan arkadaş o bizim ledli. Videoyu da bir eklerseniz içine. Arkadaşlar görsün yani iyice böyle bangır bangır. Ben, biz buradayız diye çekmek istedik. Gelsene Yusuf. Üniversite ve Fakültesi de orada Yusuf. Ardından ya keşke böyle bir günde yolda gitsek, bir vlog çeksek de şu mekanları göstersek ama o zaman ifşa gibi olur. Bize yakışmaz da ya zibil gibi ya zibil gibi alkollü mekan var yani. Burası tam üniversite üniversitelerinin olduğu yerler hakikaten. Ah, ah. Kardeş daha diyecek ne kaldı. Şöyle çektim mi ama Son bir cümleyle bitirelim mi Yusuf? Bitirelim onu. Tabii çok düşen de oldu. İmtihan doldu. Yakışmıyor cebeyi terk edişin. Mert dayanır namert kaçar sevdiğim Fazla sürmez hatanı fark edişin Hasret eken hüsran biçer sevdiğim Aynaların farkı kalmaz düşmanla Tanışırsın sevdiğine pişmanla Hüzün adres değiştirir zamanla Benden geçer, sana geçer Geliyorum hanım Bizim bahçeyi çekiyorsun şu an kardeş. Evet, evet Gel bakalım. Nasıl olursa, şöyle... Önemli bir bahçemiz olacak. Buradan böyle bahçemiz yoktur. Buraya nasip olursa neler olur neler inşallah. Böyle bahçemiz devam ediyor kardeş. Kapıya Yusuf, yani <gülüyor> toplam taç şeklinde 600 metrekare, nasıl olursa bahçemiz var. Şöyle bir geriden al bakayım, heybeti al Yusuf. Şöyle, şimdi içine girebilmemiz için, böyle bazen merak eden kardeşler oluyor, soruyorlar, biraz gelebilirsin Yusuf istersen. Yani buranın içine girebilmemiz için bazı zaruri şeyler var. Hani olur da böyle bu bölgede bir tanıdığınız olur, bizim daha ucuza alabileceğimiz birileri falan olursa, bize taksit yapabilirlerse vs. çok seviniriz. Mesela şu an e, başta bize parke lazım, çok ciddi manada beyaz eşya lazım, perdeler e, hem perde lazım hem perdeyle ilgili maalesef bilgimiz de çok fazla yok. Hani bu 700 metrekarelik bir cam var, bunları nasıl ölçü, e, örteceğiz, bunlarla da ilgili tam bilgimiz yok. Ardından bize çok çok acil, size zahmet, 93 tane kamera lazım. <gülüyor> Çok çok lazım. Ardından ses sistemi lazım. Bilgisayarlar, televizyonlar, kameralar. Yani şey gibi olmanın inşallah da işte bu buranın ciddi bir borcu var. hani Bunu da aylık aylık bir şekilde bitirmeye gayret ediyoruz. Hani olur sizlerin içinden de ben de bir oraya omuz alayım diye bir şeyler gelebilirse az önce saydıklarımla başlayabilirsiniz. Bir gelip burayı görebilirsiniz. Belki bir tuğla, belki bir kapısına bir kilit artık. Nasıl isterseniz. Var mı bir DJ Yusuf? Jeneratörü söyledim mi? Ha jeneratör de lazım değil mi? 330 kavva mıydı Yusuf? Evet. Herhalde. Evet, jeneratör de lazım bize. Valla çok şey lazım. Kab, kaca, böbrek, dala. <gülüyor> Valla onlar, onları onları satacak gibi. Satarsak lazım olabilir Yusuf. Çok şey lazım. Olur merak eden olur. Ben de bir omuz olayım. diye soran olursa. Öyle yani. Evet. Var mı diyeceğimiz? Yok. Allah'a emanet. Getiriz. Sana bakarak mı kameraya bakarak? Ben sana bakacağım. Tamam. Hayalhanem hayatında olmasaydı şu an nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor olurdu? Hayalhanem olmasa şu an normalde Allah'tan bir haber yaşayan, hayalhaneden uzak olan daha önce duymuyormuş arkadaşlarım takıldı ortamlarda. Takılıyor olurdum. Allah'tan haber. Birkaç günahta olabilirdim. Anlattırma. <gülüyor> Kuşu da olsaydım şu an arkadaşlarımla kafede ne bileyim. Elimde şu anda adını zikretsem Çok da bir fayda sağlamayacak içecekler olabilirdi Ne bileyim şu an elimde nargile olabilirdi Tavla atıyor olabilirdim Ya sırtımda Risalem olmazdı da Elimde başka bir şey olurdu yani Bira olabilir bu Bira olmazdı da kız olabilirdi Ya da başka bir haram olabilirdi ben arkadaşlar gibi herhalde şeyde kafede vardı olmazdım. Herhalde Starbucks'ta işte karanfili çay yerine ekstra şat karamel makiyato içiyor olurdu. Hiçbir menfaatin gözetilmedi başka hiçbir ortam yok. Hayli annemden önceki hayatımda çok farklı insanlarla tanışma fırsatım olmadı. Çok haramların içinde de değildim ama tanıdığım kadarıyla bile her yanıma gelenin mutlaka benden bir çıkar fikri vardı. Hep bir çıkar gözetiyordu. Hayli annemde bu yok. Her adam birbirinin ahiretini düşünüyor ve bunun için çabalıyor. Hayli annem geldi. Hayli annemden sonra böyle yaklaşık 200 sapla arkadaş oldu. Onlarla takıldı, Onlarla eğlendi. İşte daha çok eğlendim ama daha güzeldi. Kırgızdandaki hayatımdan daha güzeldi. Onun yerine buraya geldi. Allah bana buraya nasip etti. Şu anki hayata baktığımızda Müslüman olmayı tercih etmiş bir gencin sosyal hayatta bir yeri maalesef ki yok. Mesela AVM'ye mi gitsin? Veya başka bir yerlerde mi gitsin, Başka kafelerde mi gitsin? Neden? Ya Buralarda gezdiği zaman mutlaka günaha girmek zorunda kalıyor bu Müslüman arkadaş. Dolayısıyla İslamiyet'in koyduğu kuralları yaşaması için dışarı çıkmaması gerekiyor. Yani sosyal hayatta yerinin olmaması gerekiyor. İşte bu 4 katlı inşaatımız Allah'a çok şükür Gençlerin rahatça İslamiyet'i yaşayabileceği, en azından bizim gibi erkek kardeşleri rahatça İslamiyet'i yaşayabileceği, günahlara dalmadan yaşayabileceği bir hayat alanı sunuyor bize. Bu yüzden önemli bir proje. Sadece orada bir yaşam alanı açmakla kalmıyoruz. Yani sosyal hayatta evet bir yer açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda internet dünyasında da bir yer açmaya çalışıyoruz. Mesela insanlar helal dairede gülüp eğlenebilecekleri hem de İslami değerleri öğrenebilecekleri videolar hazırlamaya çalışarak ne bileyim bir Müslüman olduktan sonra bir genç Facebook'a takılabilsin, ne bileyim Instagram'a takılabilsin. Orada hem eğlenebileceği, hem gülebileceği, hem de İslamiyet öğrenebileceği verilere ulaşabilsin diye Hayalhanem projesini yürütüyoruz. Bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Selametle.